...ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyedesiniz ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Ben Uğur Sonmaz. Destek içinde dinleyicimiz Tülin Özen'e teşekkür ederek İklim için programına başlıyoruz. Evet, Yeni İklim Matematiği diye Yale Environment dergisinde, 360 dergisinde <gülüyor> bir McKeown, 350 orkul kurucularından aktivist ve yazar çok net olarak şöyle yazıyor. Yeni İklim Matematiği açıkça ortada. Bütün sayılar gitgide daha ürkütücü oluyor. Yani dünyanın durumunu. ...felakete doğru götürüyor. Yani bilim insanları sürekli olarak... ...daha büyük alarm... ...çanları çalıyorlar her tarafında... ...dünyanın. Yani iklim değişikliği... ...acil durumuyla ilgili... ...hemen harekete geçmemiz için... ...ama dünya hükümetleri... ...siyasetçileri, karar alıcıları... ...dinlemiyorlar. Ne var ki son... ...rakamlar yalan söylemiyor diyor. Şu anda uluslar ...çok daha fazla petrol... E, ...kömür... ...petrol ve gaz e, gezegenin... ...katlanabileceğinden... ...dayanabileceğinden çok daha fazlasını... ...hesaplıyorlar diyor. Hatta... ...gayet net olarak da rakamı da... ...vermiş 120... ...yüzde 120 daha fazlaymış. Yani öngörülenden. Dünya hükümetleri... ...2030'a kadar... ...önümüzdeki 10 yıl içinde... E, ...gezegenin yakabileceğinden... ...ve... Paris İklim Anlaşmasındaki hedefleri tutturmak için yüzde 50 bile şans olmasını sağlayabileceğinden yüzde 120 daha fazla yakacak yakmaya kararlıymışlar kömür, gaz ve petrolü. Bu da artık yani Geçin Stockholm Çevre Enstitüsü'nün SEI'nin açıkladığı dünyada yapılmış en yeni ve önemli araştırmalardan biri yani dünya. ...kolektif bir intihara ya da cinayete doğru gidiyor. Bir avuç şirketin aslında... ...daha fazla kömür, petrol ve gazdan güvenliği şeyden. Şimdi yeni bir araştırma daha da çıktı. Bunu konuşma o, fırsatı bulamadık hafta sonunda. O kuraktan birkaç tane karşılığını söyleyeyim real hayattaki Ömer abi. Bunlardan bir tanesi mesela Zimbabwe'de 200 tane filin susuzluktan ölmesi... Avustralya'daki yangın ve koalaların aslında doğada yaşamının tükenmiş olarak kabul edilebilir bir düzeye gerilemesi bu nedenle. Birçok ülkede Afrika ülkesinde suyun bitmesi, sürülerin %90'a varan or oranda ölmesi, 3 tane hayatı yüksek yerlerdeki suya ve hava ısısına bağlı kuşun Türkiye'yi terk etmesi. Bunlar hep aslında o... ...makkeminin de söylediği... ...sizin altını çizdiğiniz rakamların... ...günlük hayattaki karşılığı. Evet, koalalar fonksiyonel olarak... Evet, ıı, ...tükendi. Tükendi diyor. Ha, buna itiraz eden de gelmiş... ...ama Michael Page... ...yok fonksiyonel olarak yok olmuş diye... ...ama başları belada filan gibi... ...hafifletmeye çalışmış ama... Şöyle tam yok oldu diyemiyoruz. Bunun çok güzel örneğini biz Türkiye'de yaşadık... ...şeyde... Kel aynaklarda yaşadık yani evet. sayıları bir dönem 25'e kadar düştü şu anda 250 civarında ama doğadaki fonksiyonel bir yaşamı yok yani evet. göç zamanı kafesi alınıyor korunuyor ve bu 20 yılda böyle göz bebeğine bakar gibi bakılarak çoğaltılan bir rakama geldi. Ee, ama doğada yaşamıyorlar. Yani. Evet, yani yok artık. Evet, göç zamanı bıraksanız göçe gitseler hepsi birden tükenebilir. Geri dönmeyebilir. Evet, kovalaların hali de korkunç. Bir, bu arada ben bir de şeyi söylemek istiyorum. Çok Pasifik adalarından da 2030'a kadar şimdi yeni bir şey geldi. Yani bütün hesaplar öne alınmış. Pasifik atol, Mercan adalarında böyle. Hı. Zamanları bitiyor diye yani on binde üçlük bir katkıda bulunuyorlar dünyada küresel ısınmaya toplamda. Ne sanayi var ne bir şey var. Ve Kimden faturasını de, onlar ödeyecek. Onlar ödüyor ve otuz yani e, şey toprakla su altında kalacak oldukları için değil, daha da büyük tehlike. E, su temiz su Kaynar, kalmıyor var. çünkü deniz şeyleri bozuyor. girip e, toprağın içindeki su kaynaklarını hmm. ve dışarıdan su getirtmek mesela zorunda kalacaklar. Suyun ortasında Dam, kurardık. Evet, suyun tam ortasında evet. Yani tamamen e, Tennyson'ın şiirinde olduğu gibi. Water, water everywhere, nor a drop to drink durumu. Hı hı. Yani bir Aynen. damla bile su içecek, olmayacak. Ama yani yani, her taraf su için kapo Över'de adaları da bundan birkaç sene önce biliyorsunuz Ömer abi Birleşmiş Milletler'e başvurmuştu. ...yaşadığımız yerler su altında kalacak... ...bize yer gösterin diye. Yani çok acayip aslında... ...Pentagon'un hazırladığı bir rapor... ...mesela... ...2018'de... ...gerçekten de bu işin... ...yani şu adalar... ...Fiji, Kiribati, Nauru, Mikronezya... ...Marshall Adaları, Solomon Adaları... ...Vanuatu, Timor-Leste ve Tonga... Hmm. ...bunlar... ...açıkladılar yani... ...biz bir şey yapmalısınız... ...dediler... Hmm. Hmm. Yoksa biz 2030'a kadar yaşayamayacağız burada çünkü su olmayacak diye. <gülüyor> 10 yıl var ya. 10 yıl var. Binlerdir. Binlerce yıldır orada yaşıyorlar. Ve Pentagon'un raporu da düzenlediği yani Pentagon'un bilim insanlarının hazırladığı rapor 2018'de bunun gerçek bir ihtimal olduğunu ortaya koymuş, doğrulamış. ...ve ayrıca... E, ...en kötü senaryo diyorlar... ...daha imsal bir senaryo var... ...sizi rahatlatmak için söylüyorum hemen... ...sona saklamıştım... Hı. ...yani aslında... ...yüzyıl ortasına kadar... ...olmayabilirmiş yani... ...2050'ye yani daha 30 yıl var... ...ha iyi o zaman... ...devam, değil mi? Evet, devam <gülüyor> edindiği... Aynen. ...böyle bir e, durum var... ...yani binlerce yıldır... ...oturdukları yerlerden gidecekler işte... Öte yandan tabi yeni bir şey daha çok yeni bir araştırma çıktı. Exxon biliyordu ya işte, hı hı. hepsini daha 50-50 küsür yıldan beri Exxon'un bilip bütün araştırmaları yapıp doğru en doğru tahminleri, küresel ısınmanın bu sene ne kadar olacağını bile tahmin edip tam tersine bu yoktur ettir diye söyledi, yalan söyledi. Ve kendisinin petrol araştırmalarına girdi. İnkarcıları besle diye ortaya çıkmıştı. Ama şeyi bilmiyorduk. Bunun üzerinde çok durduk bir sürü. Bunu tahmin şey, ediyorduk da. Bir sürü şey de araştırma okumuştuk ama kömürü bilmiyorduk. Hmm. Kömür 53 yıl önce biliyormuş. Yeni arşivlerden çıkaran, tesadüfen çıkarılan bir dergide 1966'da Mining Congress Journal diye Madencilik Kongresi dergisi diye birisi bir kitap kurdu. Hiç bu konularla iklimle şununla bununla ilgisi olan diye bir mühendis, madencilikle uğraşan bir mühendis. O Chris Cherry diye birisi eee Tennessee Üniversitesi'nde çalışıyormuş. Çevre yani çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği bölümünde. 1966'dan bir görmüş şu dergeye bir bakayım demiş. <gülüyor> Orada açıkça böyle James Garvey diye birisi Bituminous Coal Research Inc. diye bir şirketin başkanı açıkça demiş ki karbondioksit miktarı şeyin, dünyanın atmosferinde artıyor hızla fosil yakıtların tüketilmesi, yakılmasıyla demiş ve ileride ...böyle bugün olduğu gibi... ...devam edecek olursa... 2000, ...çünkü... ...karbondioksit... ...battaniye gibi sarar demiş... ...radyasyonu önler... ...yani güneşlerin geri çıkmasını... ...o zaman çok büyük... ikliminde çok büyük... ...değişiklikler olacak diye... ...hepsini de söylemiş... ...buzlar eriyecek kutuplarda... ...şurada burada... ...bütün şehirleri... kıyı şehirlerini, limanları şey basacak, sular basacak. Hatta New York ve Londra'da dahil diye söylemişiz. Bugünkü raporları o günden... E, 53 sene öncesinden evet. bahsediyoruz. Gayet açık. Ama 2015 yılında, bundan 4 yıl önce Peabody Energy en büyük gömür şirketi onun başkanı karbondioksit aslında bütün hayat için en gerekli En iyi gazdır diye de söylemiş. O da doğru bu arada ama tabii. Ama <gülüyor> böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle Bu, böyle bu taraftan bakın öyle değil yani. <gülüyor> Kömürden bakınca değil. <gülüyor> şöyle devam etmiş. Kendisi çok dini bütün de bir kişilik. Palmer. <gülüyor> Arabanızın e, şeyini ne zaman çalıştırırsanız motorunu <gülüyor> ve fosil yakıt yakarsanız ve havaya karbondioksit salarsanız Sağlısı. Tarının istediğini mi istediğini yapmış oluyoruz? Yapıyoruz. Aynen öyle Vay demiş. Ama. Yani bunu hem de bir 1997 yılında bir Danimarkalı belgesel ekibine söylemiş. Teksaslı falandır herhalde o bence. Fred Palmer bayağı başkan yardımcısıymış. 2001 ile 2015 arasında 14-15 senede kalmış orada. Ve sonradan da 97'de de daha çok erken bir tarihte sonradan değil ee, Greening Earth Society kurmuş. Yeş, yeşillenen <gülüyor> Dünya. Yani yeryüzünün en büyük çok sahtekarları seslerim, bunlar. E, ve fosil yakıtlar çok iyidir gezegen için diye. Hatta aynı e, bu dergin, şeyin derneğin binasının e, bulunduğu binanın bir başka dairesinde de ...Batı Yakıt... ...Western Fuels Association... Bakın, ...Batı Yakıtları Derneği de varmış. Onlar da kömürcüler... ...ve bütün... E, ...kömür işletmelerinin... ...bulunduğu bir yer. Onu da Palmer... ...yönetiyor. İşte bu Tanrı'nın işidir... ...demiş yani. Yaşadığımız... ...ekolojik sistem. Arabanızı... ...çalıştıracaksınız, kömür yakacaksınız... ...ve dünya kurtulacak diye. Bunu açıkça söylemiş yani. yani aslında yani... Böyle duyunca insana şey geliyor da böyle kendisini aptal yerine konmuş gibi hissedip böyle bir çaresizlik duygusuyla ne yapacağını bilmemek üzerine bir duygu sarmalına giriyor insan. Ama aslında çok da bilmediğimiz şeyler değil yani işin içine evet. din giriyorsa, politikacı giriyorsa, <gülüyor> sermaye para giriyorsa bunun faturasını doğa ödüyor. ker bu Evet bütün canlılar alemi de ödeyecek yalnız yani durum hakikaten... Felaket. Şimdi yeni bir haber daha var, eksklüsiyev haber, Guardian'ın elimde. Ee, bir çok uluslu bir enerji şirketi e, dava edilmiş, Petrofac. Duymuş muydunuz Petrofac şirketi? <gülüyor> çok büyükmüş aslında, çok uluslu ama merkezi Britanya'da. Petrofac şirketinin dava konusu nedir? Bütün şeylere. Ee, yabancı hükümet yetkililerine enerji bakanlarına şuna buna rüşvet. para yedirmek, rüşvet yedirmek. Neden? Ee, şey yapmak için. on Petrol alsınlar kendisinden diye. Pazarını, pazarını genişletmek. Evet. Yani bayağı dava açılmış. Ee, ama sormuşlar şirkete henüz böyle bir şey gelmedi daha bakalım filan demişler. Bu arada da iklimi yani yok eden bu şey... sere gazları yepyeni rekor kırdı biliyorsunuz. onun sabahleyin söyledik zaten. Dünya Meteoroloji e, Örgütü yani WMO açıkça zalim bir haber diyor. 2018 Hı. için yüzde bir artmış. Halbuki yarı yarıya düşmesi düşürmesi gerekiyor. 2030'a kadar Düşme şeye düşsün yüzde bir artmış ve çok feci bir şey yani bir buçuk derecenin altında kalması. Yeni dahide temiz havayı parayla satmaya başladılar biliyorsunuz değil mi Ömer? Evet, abi. Abi. evet 15 dakika 15 abi. dakikası 27 lira. Ha ne güzel. Zihni açıyormuş bir de yani böyle şey pazarlanıyor. Aynı zamanda. Biz ithalata girişelim bari hemen. Evet öyle koru ko korunaklı şeylerde satıyorlarmış. Basınçlı tüplerde geliyorsunuz, 15 dakika temiz hava alıyorsunuz. 27 lira verip rahatlayıp çıkıyorsunuz. Biz de bu işe girelim. A açık havanın açık radyonun açık havası diye satıyoruz. O, slogan çok güzel. Değil Vallahi çok güzel. Açık hava alın. Aynen. Olur ne zaman nefes. Olmasın. Olmaya cihanda bir nefes. Açık hava. <gülüyor> Stüdyolarda. <gülüyor> Buldu mu? Fena değil, tamam. biraz daha geliştirirsek sen iyi bir reklamcı <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hep böyle kötü haberler veriyoruz ya. Ben araya arada bir güzel haberler de sıkıştırmak böyle istiyorum. Zeytin burnu ve yeni kapıda susamuru görüldü. <gülüyor> <gülüyor> evet, denizden çıkıp e, karada oynaşırlarken iki tane samurunun görüntüsü var. Bu çok sevindirici bir olay. Evet. Bir de İstanbul'da dere kuşu diye bir şey görüldü. O da çok sevindirici bir olay. Bunların sevindirici tarafı şu aslında... ...temiz su halen var İstanbul'da. Evet. Yani bu iyi bir gösterge. Daha kaç zaman ama... Peki bu şeye ne diyorsunuz? Termik, kömür yakıtlı termik santrallerin... ...süresinin uzatılmasına... ...partiler çok ilgi göstermemişler... Biz nasılsa önerimizi yaptık diyor HDP ve şey. Hı hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben anlamıyorum. CHP. Acaba onların korunaklı bir alanı mı var mesela? Yani... İşte şehire gittiklerinde ya da ne bileyim e, Elbistan'a gittiklerinde oraya buraya gittiklerinde o havadan böyle bir koruyan bir şey mi var bunlara acaba? Hayır tam ne feci bir şey olacağını söylüyorlar ama oy verme günü orada bulunmuyorlar o da ilginç. Ha, bir de şey de gördüm yani bizzat karşı çıkan ve bununla ilgili daha önce tezler önüne süren bir akademisyenin profesör doktor ünvanlı <gülüyor> evet oyu verdiğini gördüm filtre takılmamasına. vardır bir bilgi. Yani. nedir efendim? Şimdi bulayım. Ee, bu arada e, ben de şeyi söyleyeyim. Yok olanlar arasında türleri ben iyi haberleri vermekle yükümlü saymıyoruz. Kendimizi Sumatra gergedanı hmm. en küçük evet. iman son e, dişisi öldü ve bütün şeyler e, suni döllemeyle Onları koruma hesapları da sökmedi maalesef. Zaten biraz zor olacaktı. Sabah eyaletinde Borneo Adası'nda Malezya'da e, kanserden hayatını kaybetti. Böylece beyaz gergeden ya da Sumatra gergeden denen şey artık yok. Bir de bitkilerle ilgili de müthiş bir rakam var. Orada çok büyük tehlike var Ömer abi Sumatra ger şey orangotanları da mesela yeryüzünün en güzel canlılarından bir tanesi özellikle yavruları bakmaya doyamıyorsunuz sevimlerine mesela onlar da yağış rezminin değişmesi nedeniyle beslenemiyorlar eskisi gibi beslenme alışkanlıkları değişiyor ve bu beslenme alışkanlığı da onların üreme başarısına etki ediyor. ...olumsuz etki ediyor tabii ki. Yani e, dolayısıyla onlarda da... ...çok ciddi bir anlamda... ...geriye gidiş var nüfusta. Bitkilerde de öyleymiş maalesef. 20 Kasım... ...tarihli bir haberinde... ...Guardian'da... ...Afrika'daki bitki türlerinin... ...tropik bitki türlerinin... ...üçte biri... ...yok oluş... ...üçte biri, yüzde otuza yakını... <gülüyor> ...yani bu... Insan, ...şeyler... memeliler üzerinde filan konsantre olunuyor ama bu bitkilerin durumu tabi memelilerin var olması da bitkilere bağlı olduğu için yani hem oksijen hem yiyecek sağlamak hem de ilaçlar içinde sayısız faydası olan bir şey bitkiler ama hem kereste hem maden arayıcısı hem de en önemlilerinden biri şey olduğu için tarım <Gülüyor> bu işte gidiyor bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Tabi bu bitkilere e, tarımsal amaçlı kullandığımız bitkileri de zihnimizde dahil etmemiz gerekiyor. Yani onları da e, tabii üretmek tabii. gittikçe ve verim almak gittikçe zorlaşan bir şey ama sanırım süremizin sonuna geldik bu hafta Evet galiba evet. bitirdik. Her şey çok güzel olacak diye kapatalım isterseniz. Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Ava, Ava, Ava. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Ava, Ava, Ava. Hazırlayan ve sunanlar: Güçel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi.